Bismillah, elhamdülillahi, vahdeh, ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kardeşlerim, bu ses kaydı imanla ilgili kayıtların ikincisi. Bugün inşallah imanın artmasının ve azalmasının sebeplerini göreceğiz. İlk olarak imanın artmasının sebepleri. Allahu Teala imanı güçlendirip kuvvetlendirecek pek çok yolu göstermiş ve onu artırıp geliştirecek çok sayıda sebebi var etmiştir. Kul bunları yaptığı, bunların peşinde koşuşturduğu ve Allahu Teala'ya yaklaşmak için bunları işlediği zaman kesin inancı güçlenir. İmanı artar, dünyada ve ahirette derecesi yükselir. İman her türlü iyiliğin sebebidir çünkü. Kitap ve sünnette geçen imanı arttırıcı önemli sebeplerden bazıları şunlardır. Birincisi, Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden yararlanarak, Faydalı ilim öğrenmek için çaba sarf etmek ve öğrendiklerini pratikte uygulamak. Çünkü faydalı ilim salih amele ve Allah'a saygıya götürür. Kim bunda başarılı olursa imanın artmasının en büyük sebebini elde etmez de başarılı olmuş olur. İkincisi tevhidi gerçekleştirmek. Allah'ı hakkınca birlemek, kitap ve sünnette geçen Allah'ın güzel isimlerini tanımak ve onların manalarını anlamada arzulu ve gayretli olmak suretiyle Allah'a yaklaşmak ve Allah'ı tanımak. İmanı arttıran sebeplerin üçüncüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve e örnek almak, onun yoluna uymak, büyük küçük her şeyde onun izinden gitmektir. Onun sünnetine sımsıkı sarılmak, onun siretini, hayatını incelemek ve üzerine düşünmek, yüksek ahlakını ve üstün vasıflarını, değerli hasletlerini ve övülen kişiliğini öğrenmektir. Çünkü onun hayatını ve niteliklerini araştırıp inceleyen kişi Kendisi için pek çok iyiliği ve güzelliği öğrenmiş olur. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi de inancı da artar. Bu sevgi onu peygamberin izinden gitmeye ve sünnetiyle amel etmeye sevk eder. Ki inşallah imanla ilgili kayıtlarımız bittikten sonra bu üçüncü maddedeki içeriğe dair geniş bir ses kaydı yapmak istiyorum Allah nasip ederse İmanı arttırıcı sebeplerden dördüncüsü Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için haramları masiyetleri ve yasakları terk etmek. Beşinci sebep, ahiret yurduna yönelmek, söz ve davranışlarıyla ahiret için çalışmak, dünyaya değer vermemek, Allah'a itaatten alıkoyacak dünyevi süslerden ve zevklerden yüz çevirmek, fakat bunu ifrat ve tefrete kaçmadan şer'i ölçüler içerisinde yapmak. Altıncı sebep, Kur'an'ı okumak ve onun üzerine düşünmek. Bu, imanın artmasının en yararlı sebeplerinden birisidir. Kur'an'ı anlayarak ve düşünerek okuyan kimse onda imanını kuvvetlendirecek, artırıp geliştirecek şeyler bulacaktır. Bu artış ise ancak Kur'an'ı anlamakla, uygulamakla ve onunla amel etmekle elde edilebilir. Yedinci artırıcı sebep, yalvarıp yakararak, ifade ederek, tesbih ve tehlil getirerek çokça dua etmek ve Allah'a zikretmektir. Çünkü dua ve zikir kulun yüce Rabbine bağlanmasının en önemli sebeplerindendir. Bu ikisi yani dua ve zikir iman ağacını diker, besler ve kuvvetlendirir. 8. imanı arttırıcı sebep farzlardan sonra nafileler şu atmaktır. Çünkü farzlardan sonra nafileler kulu Rabbine yaklaştırmaya devam eder. Bütün ibadetleri en güzel şekilde yapmak ve ibadette ihsan mertebesine ulaşmak için çalışmak da imanı artıran ve güçlendiren sebeplerdendir ki bildiğiniz üzere Allah'ı görür gibi ibadet etmek, ibadette ihsan mertebesine ulaşmak demektir. Dokuzuncu imanı artıran sebep ise kardeşlerim, sadık müminlerin ve Allah'ın salih dostlarının vasıflarıyla vasıflanmak, onların izlerinden gitmek, onlara rehber edinmek ve onlarla beraber olmaktır. Çünkü bu davranış kula Rabbini hatırlatır, kalbini inceltir ve imanını artırır. Hakeza onuncu sebep, Allah'ın iman eden kullarına, anneye, babaya, akrabalara ve komşulara iyilik yapmak, insanlara karşı güzel, ahlaklı olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, sıkıntılarını ortadan kaldırmak, sevinç ve üzüntülerini paylaşmaktır. 11. artırıcı sebep ise İslam'ın güzelliklerini düşünmektir. Çünkü İslam dini tamamen güzelliklerden ibarettir. Onun akidesi kendinden önceki dinlerin bozulmuş akideler arasında en güzeli, en faydalısı, en doğrusudur. İslam'ın hükümleri, kullar için en güzel ve en adil hükümlerdir. Onun ortaya koyduğu ahlak, kesin olarak en güzel ve en mükemmel ahlaktır. Bütün bunlar üzerine düşünmek kişinin kalbinde imanı güzelleştirir ve ona imanı sevdirir. Böylece imanının tadına varır ve imanı artar. İmanı artırıcı 12. sebep, Allah'ın varlığına, birliğine, sonsuz güç ve kudretine işaret eden alametlerini ve yarattıklarını düşünmek. Göklerin ve yerin ve onlardaki çeşitli ve ilginç varlıkların yaratılışındaki büyüklüğü, muazzamlığı, insanın bizzat kendisini ve sahip olduğu özellikler düşünen kimse bunda imanı güçlendirecek ve onu kalpte kökleştirecek kuvvetli sebepler bulur. 13. imanı artırıcı sebep insanları Allah'a çağırmak. Halis tevhid dini olan İslam'a onları yönlendirmek, ebedi İslam mesajını yaymak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, hakkı ve sabrı tavsiye etmektir. 14. sebep ise küfrün bölümlerinden, büyük günahlardan, münafıklık, kötülük ve isyan gibi imana aykırı olan her şeyden uzak durmak. Çünkü bu masiyetler kalpte imanı zayıflamasına sebeptir. Bunlardan uzak durmak ise imanın artmasına ve güçlenmesine sebeptir. Bunların dışında da imanı arttırıcı başka sebepler ve yollarda vardır elbette. Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Bizlere de, sizlere de kurtuluş yollarını öğretsin. Kulun kalbindeki imanın azalmasının en önemli sebeplerinden birisi, imanı artırıcı sebeplere sarılmamak, onu kuvvetlendirmeyi ihmal etmek ve buna özen göstermemektir. Yani kendi başına bırakmaktır. Nitekim bu sebeplere sarılmak imanın artmasının sebebidir. Onları ihmal etmek ise azalmasının sebebidir. Sözün özü şu ki, müminin salih amelleri arttıkça imanı da artar. Sonra onun Allah katında derecesi, mertebesi de çoğalır, artar. Bakın buna işaretecek tarzda Nisa suresi 69. ayette mealen Allahu Teala buyuruyor ki Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir ki onlar ne güzel arkadaştırlar. Allah bizden onlardan yapsın azze ve celle. Mü'minun suresinin ilk dokuz ayetinde ise şöyle buyurmakta allah Teala. Muhakkak ki mü'minler başarıya erdiler. Onlar namazlarında huşu ve tevazu içindedirler. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekatı ifa eder yerine getirirler. Mahrem yerlerini korurlar. Yalnız eşleri ve cariyelerle ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanmazlar. Ama bunun ötesi bir sınıra aşanlar var ya, işte onlar haddi aşanlardır. Ki o müminler üzerlerindeki emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutar yerine getirirler ve onlar namazlarını vaktine eda edip zayi etmekten kurulurlar. Allah-u Teala bu vasıflarla vasıflarla kullanmanı yapsın bizlere, kardeşlerim. İmanın azalmasının sebeplerine gelince bu da ikinci kısım idi göreceğimiz. İmanı arttıran ve geliştiren sebepler olduğu gibi onu azaltan ve zayıflatan sebepler de vardır. Tevhid ehli bir Müslümanın bunların içine düşmekten kendisini sakındırması için bu sebepleri öğrenmeye çalışması gerekir ki bu sebeplerden en önemliler şunlardır. Dini meseleleri ve şer'i bilgileri bilmemek. Körü körüne taklit etmek. İkinci sebep dinde bidat çıkarmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yetersiz görüp veya eksik görüp terk etmek. Üçüncüsü dalalete sapkınlığa götüren Heva ve bidat ehlinin imamlarına uymak. Her davetçi İslam davetçisi değildir. Bazıları dalata götüren davetçilerdir, imamlardır. Bunları iyi ayırt etmek. Dördüncüsü, hevalara, şehvet ve şüphelere tabi olmak. Beşinci imanı azaltan sebep, cehennemlik olduğu vasıflarıyla bildirilen kafirleri, müşrikleri ve Allah'a isyan edenleri örnek almak. Altıncı sebep ise İslam düşmanlarından beri olduğunu ve onlarla dost olmadığını ortaya koyamamak. Yani safını netleştirememek. Yedinci imanı azaltan sebep İslam ümmetine ve Müslümanlara karşı sorumluluklarının bilincinde olmamak tek başımıza değiliz. Bir arada yaşıyoruz İslam cemaat dinidir ve bizim birbirimize karşı haklarımız olduğu gibi sorumluluklarımız var. İmanın azalmasının sekizinci sebebi kötülüğü emreden nefsi uymak ve onunla mücadele etmemek. Kişinin nefsi zaten kendisine kötülüğü emreden bir konumda onu kendi başına bırakmak ve dizginlemeye çalışmamak bile iman azalması verilir. Dokuzuncu sebep ise boş ve faydasız işlerle uğraşmak, kötü arkadaşlarla oturup kalkmak. Belki de en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi bu. Boş ve faydasız işlerden yüz çevirmek. Ve kötü arkadaşlarla oturup kalkmayı terk etmek. İmanın azalmasının önünü kesecek ve imanın artmasına sebep olacaktır. Biiznillah. İmanın azalmasının 10. sebebi Gaflet ve ihmal ile Allah'ı zikretmeyi unutmak. Hayatın meşgalesi içerisinde, koşuşturması, akıntısı içerisinde Allah'ı zikretmeyi unutmak. 11. azaltıcı sebep günahlar ve masiyetleri işlemek. Günah işlemeyi basit görmek. Ki iman edenler bu vasıftan uzak olması gerekir. 12. azaltıcı sebep Fani dünyaya, onun fitnelerine, güzelliklerine ve gelip geçici, boş ve aldatıcı şeylerine bağlanmak, kendisini tamamen bunlara kaptırmak, mal, evlat ve şehvet gibi dünya lezzetlerinin peşinden koşmak. Hasreten bu hususa dikkat çekmek istiyorum. Hepimiz iman eden kimseler olarak ölüme ve ölümden sonra gidilmeye yakinen iman ediyoruz ama yaşantımız, ölecek kimseler gibi değil de sanki hiç ölmeyecek ebedi yaşayacakmış kimseler gibidir buna dikkat memiz lazım. 13. iman azaltıcı sebep ahiret yurdunu ihmal etmek ve ahiret için çalışmamak. 14. azaltıcı sebep itaatlerde ve Allah'a yaklaştıracak amellerde kusur etmek, tembellik yapmak ve vakitlerini salih amellerle değerlendirmemek. 15. iman azaltıcı sebep ise şeytanın peşinden gitmektir. Çünkü şeytan müminin azılı düşmanıdır. Onun başını belaya sokmak için pusuda bekler. Onun en büyük gayesi ve düşüncesi müminlerin akidelerini bozmak, kalplerindeki imanı sarsmak, tahrip etmek ve zayıflatmak neticede cehennemin yakıtı yapmaktır. Allah Teala buyurusun. Bakın Allahu Teala bu usta ne buyurmaktan Nur Suresi 21. ayette. Ey iman edenler gene dikkat çekeceği ikazıyla seslenmekte. Ey iman edenler Sakın ha şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki o kendisinden hep fena, çirkin ve meşru olmayan şeyler yapmasını ister. Ey tevhid ehli muvahit kardeşim, bil ki bir kul şeytanın şerrinden, adımlarından, tehlikelerinden ve vesveselerinden faydalı dualarla ve bereketli zikirlerle Allah'a sığınmadığı zaman... Şeytan onun imanını zayıflatır, azaltır. Hatta bazen şeytana uyması ve Allah'ın korunmasından uzak kalması ölçüsünde imanını tamamen kaybedebilir. Bu usta bakın Allahu Teala Zuhruf Suresi 36, 37 ve 38. ayetlerde şöyle buyurmakta. Mealen, kim Rahman'ın gönderdiği zikri, Kur'an'ı göz ardı ederse biz de ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o ona yakın arkadaş olur. Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında ise arkadaşına, keşke seninle aramız, doğuyla batının arası ne kadar uzaksa, o kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü bir arkadaşmışsın der, buyuruyor allah Teala. Ama ne kötü bir zamanda tespit etmiştir bunu. Çünkü bu tespitin ona hiçbir faydası yoktur Allah-u Evet kardeşlerim, bunların dışında da kulun imanını azaltıcı, onu Rabbinden uzaklaştırıcı, hatta ve hatta Allah'ın buğzunu ve şiddetli azabını onun başına getirecek başka sebepler de vardır. allah Teala Meryem suresinde bazı peygamberlerin hallerini, durumlarını ortaya koydukları imani mücadeleyi, davetlerini, sadakatlerini anlattıktan sonra dini kaybeden Şehvetlere uyan ve imanı zedeleyen ve gideren şeyler yapan kimselerin vasıflarını zikretmiştir. Onların sonlarının kıyamet günü hüsran olacağını haber vermiştir. Sonra onlardan samimiyet ve ihlasla tövbe edip salih ameller işleyenlere ise rızasını ve cennetini vaat etmiştir. Meryem suresi 59, 60, 61, 62 ve 63. ayetlerde şöyle buyuruyor Rabbimiz ki ve Teala. Onlardan sonra yani vahsi geçen peygamberlerden sonra onların yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular, onlar kötülük bulacaklardır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi işler yapanlar cennete girecekler ve hiç haksızlığa uğratılmayacaklardır. Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine mutlaka gelir. Orada boş söz değil, yalnızca selam işitirler. Orada sabah akşam rızıklar da hazırdır. İşte kullarımızdan sakınanlara vereceğimiz cennet budur diyor. allah Teala. Bu ayetin tefsirinde i̇bn Kesir Rahim allah der ki, allah Teala mutlu kişiler yani peygamberleri ve Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ederek emirleri ve farzları yerine getirip esaklarından sakınarak onların yolundan gidenleri zikrettikten sonra dedi ki, Onların akabinde yeryüzüne öyle insanlar, öyle nesiller geldi ki namazı zayi ettiler. Diğer vacipleri terk etseler bile namazı terk etmekle daha çok ziyandadırlar. Çünkü namaz dinin direğidir ve kulun amellerinin en hayırlısıdır. Namazı terk ettikleri, dünya şehvetlerine ve lezzetlerine yöneldikleri, dünya hayatına razı oldukları ve onunla huzur buldukları zaman azgınlıkların cezası bulacaklar. Yani kıyamet günü ziyane uğrayacaklardır. Ayetin içerisindeki devamındaki cümle ise ancak tövbe eden, inanan ve iyi işler yapanlar ise namaza tekrar dönen, şehvetten uymaktan vazgeçenlerin tövbesini Allah kabul eder. Sonlarını güzel eyler ve onları nimet cennetlerine varis kılar buyuruyor. i̇bn Kesir Rahimullah. Bir başka ayette ise Şems Suresi 9 10. ayetlerde Allahu Teala nefsini arındıran felaha erer, onu günahlarla örten ise ziyanı uğrar demektedir. Müfessirlerin imamı İbni Cerir et-Tabiri rahimahullah da bu ayet tefsir ederken der ki, nefsini arındıran, küfür ve masiyetlerden iyice temizleyen ve onun salih amellerini ıslah eden kimsedir ve o kurtulmuştur. Nefsini günahlarla örten kimse ise kaybetmiştir. İstediğini ve aradığı yararı elde edememiştir. Yani masiyetler işlediği ve itaati terk ettiği için, Allah'ın kendisini sıkıştırdığı, gizlediği ve hidayetten mahrum ettiği kimse ise zararda, ziyandadır. Allah-u Teala bizleri zarardan, ziyandan, güvenli kaldığı kullarından eylesin. İmanını arttıran vesilelere sımsıkı sarılan, imanı azaltan hatalara kusurlara düşmeyen, bahtiyar ve basiretli kullarına yapsın Azze ve Celle. <gülüyor> Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfirüke ve etuva bileyk. da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.